Muhterem ve Sayın Büyüklerim bugün günlerden 17 Kasım 1967 Cumartesi ve aynı zamanda da Berat Kandilinin ertesi günü de bulunmuş oluyoruz, bu gece benim rica ve üzerine. Memleketimizin çok kıymetli ve muhterem vaizlerinden ki hocam, Münir Derman Bey ve ailesi Cahide Yengen'im bizim fakirhaneye, evimize bu anda şeref vermiş durumdalar. Kısa bir sohbet ve hasbualden sonra Kendilerine rica ettim, hocam ilminizden ve feyzinizden istifade etmek üzere TV biraz hususi ve özel olaraktan dini bir muhabbet yapar mısınız şeklinde ricada bulundum. Allah razı olsun, kendileri beni kırmadılar ve bu ricamı kabul ettiler. Şimdi mikrofonu muhterem hocamın önüne koydum kendilerini dinleyelim. Hazreti Veysel Karani hakkında benden malumat istediniz. Hazreti Veysel tabiinin en büyüğüdür. Tabiin şu Resulullah'ı göreni görene tabi indirler. Resulullah devrinde yaşamasına rağmen Resulullah'ın mübarek yüzünü göremeyen tabidir. Ve tabiinin en büyüğüdür. Kendisi Karani ismiyle de anılmaktadır. Karan kendi köyünün ismidir. Onun için Veysel Karani ismi verilir. Bu kendi herkesin bir ismi olduğu gibi Veysel'e verilen isimdir. Veysel'in bir de Manevi lügatta isimlerdir. Manevi lügatta isim alanlar, maiyyen bir mertebeye sahip olan insanlardır. Mesela bir insan velidir, bir insan kavustur, bir insan paşadır, orgeneral. her şeyin bir mertebe yüksekliği olduğu gibi manevi alemin de bir mertebe yüksekliği vardır. Bu mertebe yükseklikleri üç teğmen, yüz başı, yüzbaşı, bin binbaşı yarbay, albay, paşa şeklinde yavaş yavaş çıkmayan bir mertebe vardır. Bu manevi mertebelerin içinde o insana doğrudan doğruya verilir. Ona üveyiz isterler. O halde Veysel Karani'nin manevi alemdeki çağrısı ismi üveyizdir. Üveyiz arada hiçbir vasıta olmadan nurun ve hakikatin membanın mümesin ile temas eden insan demektir tammazalında bu olan bir insan artık karşı karşıya gelmez karşı karşıya gelmemekte bu ve kazanmak için bir sebepdir Veys oldu mu karşı karşıya gelme imkanı yoktur. Bir merminin içinde barut vardır, kapsulu vardır. Ateşle temas ettirilmez. Ateşle temas ettiği zaman yok olur. Kuvvete inkılap eder. Bir, bir şey olur, duman olur gider. Onun için Hz. Veysel Veys olduğu için Resulullah'la zamanı saadette yaşadıkları halde birbirlerine tesadüf etmemeleri bir Allah'ın bir emri. Barutla ateşten yan yana gelemezdi. Onun için Hz. Veysel bir barut halindeydi. Resulullah'ın mübarek yüzünü görür görmez infilak edecekti. Bu infilak etmemenin, etmediği zaman içinde ne vardır, rıme ne olduğunu dünyaya anlatmak için Cenab-ı Allah bilesin. Hatta Beysel Resulullah'ı görmek arzı etmiş Anasından izin almış Ben Resulullah'ı göreceğim demiş Tehikarran'dan kalkıp Geliyor Medine-i Münevviri Resulullah Efendimiz Medine'de yoklar o zaman köylerine gidiyorlar Hazreti Fatıma diyorlar Resulullah burada mı? hayır yok burada diyor bir tarafa gitti yani Medine'den içeri gitti bugün gelir mi diyor hayır gelmez diyor Veysel anasından bir gün almıştır Anaya itaatın, Resul'a itaat, Resul'a itaatın, Allah'a itaat olduğunu Veysel bildiği için Resulullah'ın yüzünün yüzünü görmeyi Resulullah'ın emrine tercih etmiyor. Görmeyeyim ben Resulullah'ın yüzünü fakat emrine itaat edeyim diye. Dönüyor gelisin gir. Hazreti Fatıma'ya diyor ki Sen Resulullah'ı gördün mü diyor. Ben kızıyım diyor. Bakıyor mübarek yüzüne Hazreti Fatıma'nın görmedin sen diyor. Yıldız uzaktan seyrediler oğlum. Gece seyredilir, gece uzaklık ifade edir. gündüz yıldız görülür mü, görülmez. Onun için Resulullah döndüğü zaman Hazreti Fatıma anlatmış, evet demiş sen beni göremedin kızım demiş. Göremedin demek Hazreti Fatıma'nın bir noksanlığını haşa ifade değildir. Çünkü Hazreti Fatıma cennetin en mütena, en birinci seyit kadınlarından biridir. İlla Meryem. Meryem'den sonra buyurmuştur Hazreti Resulü Ekrem. Meryem'e de bir Peygamber anası olmak bakımından iltifat etmiştir Resulullah Bundan söylemiştir Onun için Veysel ile Fatıma arasında Dağlar kadar fark var Mukayese edilemez Fatıma başka Veysel başka Bu Hazreti Fatıma'ya Bir haşa, haşa Bir küçüklük ifadesi için Söylenmiş kelime değil Ki, Hazreti Fatıma odaya girdiği zaman Resulullah bir ona kıyam ederdi. O odaya girdiği zaman ayağa kalkardı. Hazreti Fatıma Ve var validemiz diyor, Allah'a kasem ederek gidiyoruz. Kapkararlık odada Fatıma girdiği zaman gece ben iğne deliğini görebilirdim diyor. O zaman da iğne vardı. Bazısının aklına gelir, iğne söyledi, o zaman iğne var mıydı? vardı vardı Tey İdris aleyhisselam zamanından var Her şeyi vardı eskiden ama bilen yoktu. Onun için bir gün Resulullah Efendimiz Medine'de otururken birden mübarek başlar. Oku almak için nefes alma demek. Etraftan bakıyorlar sahibi. İnni li ecidu nefeserrahmanı min kıbeli yemen diyor. İnni li ecidu ben alıyorum. Rahman, rahmani bir nefes geliyor bana. Min kıbeli yemen Yemen tarafından bana bir şey geliyor. Biz beş adımdan kokuyu alırız. Köpek beş kilometreden alır. Resulullah değerli insan dünyanın ne tarafından koku alır. Köpekten aşağı mı insan? Resulullah'ın köpeği olduktan sonra artık koku daha yanmamış bir ateşin kokusunu evvelden alırsın. O zaman Resul kendinden geçmiş Allah ile çıkır. O koku gidiyor Resulullah. Bugün için büyük büyük ama Hazreti Fatıma'dan büyük demek değil onun için sahabe-i kiram Resulullah'ın yüzünü gören ve onun her emrine ittiva eden sahabelerin ayağına bulaşan toz olamaz bir veli efendim de keramet görülüyor da sahabede niye görülmedi gündüz güneş varırken yıldız görünmez. Yıldız acaba güneşin ziyasının çokluğundan mı görünmüyor? Yoksa benden büyük parlak var ben de ziyamı ondan alıyorum. Onun edebinden kavamı eyeyim mi? diye. Onun için Resulullah zamanında Resulullah'ın nuruna hürmeten Hiç kimse keramet göstermek cesaretinde olamazlar. Onun için sahabelerde keramet yoktur. Resulullah konuşmuş, yüzünü görmüş kerameti ne yapacaksın? Hazine altın dolu. Altın altın arar mı oğlum? Müflüs adam altının peşinde. Onun için Reis-el Hazretleri Tabi'inin en büyüğü dedik. Bunun hakkında ne kadar söz söylersen söyle. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın bir sözü vardır. Der ki, Güzel sözler, Petekten akan, Tamla tamla bal verir. Ama ağzının tadı varsa balın tadını alırız. İçinde bir manevi kapı açıksa güzel sözlerden fayd ediyor insan, ondan şey alabilir. Onun için bir Kara niyaz hakkında milyarlarca söz söyle. Bunun sonu gelmez. Gelmez.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 İzlediğiniz